Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey merhaba. Günaydın. Günaydın Can. Evet, açık bilinçte birkaç haftadır sürdürdüğümüz konuyu konu üzerinden devam edelim. Yani daha çok böyle teolojinin alanına da biraz girmeye başladık ama eee Tanrı'nın varlığı kanıtları Üzerine felsefede çok uzun yıllardan beri hem e, İslam felsefesinde hem Hristiyan e, kökenli felsefecilerde e, çok derin tartışmalar devam ediyor. Biz de bir kısmını özetleme sayenizde özetleme gözden geçirme fırsatı bulmuştuk. Biraz onunla e, onunla daha e, haşır neşir olmaya devam edelim değil mi? edelim. Bence de e, bu tema üstünden gidecek e, materyal var. E, geçen hafta e, 29 Ekim'di dolayısıyla açık bilinç yoktu ama bir önceki hafta yani bir önceki programda e, Tanrı'nın varlığını kanıtlama için tasarlanmış e, hazırlanmış varlık argümanları adı altında topladığımız iki değişik argüman sınıfından bahsetmiştik. Bir tanesi ontolojik argüman ya da varlık bilimsel argüman, e, diğeri kozmolojik e, argüman. E, burada genel olarak fikir e, bir takım genel prensiplerden yola çıkarak e, Tanrı'nın var olduğu sonucuna bir akıl yürütme sonucunda e, varmak. E, çok kısaca e, toparlayayım, ontolojik argüman e, diyor ki, bizim aklımızda oluşan e, her şeyden yüce her şeyden büyük ve her şeye kadir bir tanrı kavramı gerçekten öyle bir tanrı olmasaydı e, olamazdı yani biz aklımızda oluşan bu kavramdan yola çıkarak bu kavramın oluşması için gerekli e, koşul olan tanrının varlığı sonucuna ulaşabiliriz e, genel e, çerçeveyle e, Ontolojik argümanı söylediği bu. Kozmolojik argümanda daha zamanla alakalı ve nedensellikle alakalı bir şey söylüyor. Ee, her e, tepkinin bir e, etkisi varsa e, yani her olay kendisinden zaman içinde daha önce yer alan başka bir olay tarafından e, nedensel olarak söylüyor. E, Vücuda getirilmişse e, Biz bu nedensellik zincirini Geriye doğru e, sonuna kadar e, Götürdüğümüz zaman Öyle bir noktaya geleceğiz ki e, Peki bu işin en başında Kim vardı sorusu e, Karşımıza çıkacak e, Yani bu evrenin Yaratılış anı olabilir e, Kendi kendine yaratıldı Evren ya da kendi e, Kendine bir şekilde var oldu e, Cevabı da e, Bizi doyurmuyorsa e, e, o zaman e, her şeyden önce var olmuş olan ama kendisi başka bir şey tarafından var edilmemiş bir varlığa inanmak zorundayız. Bu da e, Tanrı'dır. E, şeyin Kozmolojik argümanın varlığı sonuçta buydu. E, şimdi varlık argümanları Tanrı'nın varlığını e, kanıtlamaya çalışıyor. Evet. Tanrı'nın var olmadığını göstermeye çalışan bir takım argümanlar da var. Bunların içinde belki en önemlisi e, kötülük problemi bazı argüman. E, bugün bundan e, bunun bu kötülük probleminin detaylarına girmeyeceğim. Onu bir e, başka hafta yaparız diye düşünüyorum. Fakat e, daha önce de değinmiştim. Kısaca argümanın diyalektik yapısına e, şöyle bir bakalım. E, kötülük problemi Temelli argümanlar da şöyle diyor. Eğer Tanrı gerçekten varsa ve sahip olduğuna inandığımız vasıflara haizse yani herhangi bir varlık değil de her şeyi bilen her şeyi gören her şeye muktedir olan ve içinde hiç kötülük barındırmayan bir varlıksa o zaman Dünyada gördüğümüz ve tarih boyunca görmüş olduğumuz e, çok çeşitli kötülüklerin olmaması lazım. E, en azından dünyanın biraz daha iyi bir yer e, olması, olabilmesi lazım. E, ama var bu kötülükler, bugün de var, e, yarın da var olacak gibi gözüküyor, dün de vardı, tarih boyunca da var. Dolayısıyla bizim bu inandığımız şekilde, bu inandığımız vasıflara haiz bir tanrı olamaz. E, bu da Tanrı'nın olmadığı sonucuna e, götüren bizi kötülük problemi temelli e, argüman. Buradan tabii Tanrı yoktur e, sonucu doğrudan çıkmıyor. E, şu şu şu vasıflara haiz bir Tanrı yoktur sonucu belki çıkıyor. E, Tanrı yalnızca e, her şeyi bilme, her şeyi görme, her şeye muktedir olma ve içinde kötülük barındırmama gibi ...vasıflara haitse Tanrı'dır... ...yoksa Tanrı değildir gibi bir ek... ...varsayımı ancak... ...katarsak Tanrı'nın olmadığını göstermiş... ...oluyor argüman. Burada... ...ilginç olan belki Tanrı'nın... ...vasıflarından bir kısmını biz yanlış... ...anlıyoruz ya da yanlış... ...varsayıyoruz. Belki burada bir değişiklik... ...yapmak gerekebilir. Öyle bir... ...dialektik tansiyon var... ...bu argümanın içinde... Bunlardan e, bu kötülük problemi ahlak meselesiyle de e, örtüşüyor. Din ve ahlak ilişkisine bir iki hafta sonra e, zaman içinde gelip oradan da belki bu e, antropoloji ve primatoloji konularına doğru geçeceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla kötülük problemini oraya doğru e, şimdilik erteliyor. Evet. E, bir de e, bir başka hafta üstünde konuşmak istediğim bir mesele... E, Öbür dünya meselesi, öbür dünyanın kavramsallaştırılması. Bu aslında bir açıdan pratik olarak dindar her insanı çok ilgilendirecek bir mesele. Çünkü fiziksel bedenli varlıklar olarak dünya üstündeki varlığımız işte 70-80 sene bilemediniz biraz daha fazla. Fakat çok kısa bir zaman için belki var olup sonra yok oluyoruz. Eğer bir şekilde bedeniniz yok olduktan sonra hala sizin varlığınızın başka bir ortamda belki başka bir yerde belki başka bir modalitede belki bedensel olmayan bir şekilde ya da belki başka türlü bir bedene kavuşmuş olarak devam edeceğini düşünüyorsanız ki e, tek tanrılı dinlerdeki cennet cehennem kavramları böyle bir varsayım üstünden e, gidiyor. Evet. O zaman öbür dünyanın kavramsallaştırılması birden çok pratik sonuçları olan ve çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. şu Şundan da e, bu tür dini inançlara sahip bir insansanız e, biliyorsunuz ki ya da düşünüyorsunuz ki e, işte bir takım yargı ve karar aşamalarından geçtikten sonra kendinizi ya cehennette ya cehennemde bulacaksınız. Burada üçüncü bir e, opsiyon da yok. Ve Dünyada geçirdiğiniz bedenli bir varlık olarak 70-80 seneye nazaran çok daha uzun bir süre e, geçirmeniz söz konusu. Belki sonsuza kadar, e, sonsuz çok uzun bir zaman e, 70-80 seneyle kıyaslanabilecek e, gibi değil. E, bu sonsuza kadar geçireceğiniz zamandaki varlığınız nasıl bir varlık e, olacak? Bence. Öbür dünyanın kavramsallaştırılması sorunu biraz bunu da, bu konuda da, bu konuya da temas ediyor. Yani bedenli bir varlık olarak mı var olacağız, nasıl bir beden söz konusu olacak? Burada dinler arasında büyük görüş ayrılıkları var. İslam'da mesela beden ve bedensel özellikler hayli vurgulanıyor, öne çıkıyor. Ee, uzak doğu ve e, güneydoğu asya dinlerinde ise beden mesela e, öbür dünya kavramları içinde genellikle bir ayak bağı olarak e, gözüküyor kurtulunması gereken e, büyük ağırlık değil mi? Olarak, e, evet bir ağırlık ruhani olarak ilerlemek için e, atıp kurtulmamız gereken e, bir faktör gibi gözüküyor bu e, Bu da öbür dünya meselesinin e, ne şekilde kavramsallaştırıldığı ve belki cennet-cehennem konularıyla nasıl e, ilintilendirildiğine dair e, bir mesele. Bu ikisine sonra geliriz diye düşünüyorum. Fakat bunların çerçevesinde bugün e, bahsediğim diye aklıma gelen şey daha ziyade e, epistemolojiyle yani bilgi bilimle alakalı bir konu. Bilginin sınırları e, konusu görüntü. E, Geçtiğimiz hafta boyunca e, haberlerden de e, tek tük birkaç e, bu konuya ilişkin e, haber parçası topladım. Oradan aslında aklıma geldi. E, sık sık e, söylediğimiz ya da duyduğumuz bir şeydir. E, Allah'ın hikmetinden sual olunmaz e, denir. E, şimdi buna inansak bile yani Tanrı'nın hikmetinden e, sual olunamayacağına inansak bile Eğer Tanrı hakkında e, negatif ya da pozitif birtakım fikirlerimiz, düşüncelerimiz varsa, bu düşüncelere sonuçta belli sorular sorarak e, gelmiş durumdayız. Ya da e, inançlarımızı temellendirmek için soru sormak durumundayız. E, Tanrı'nın hikmetinden sual olunmaz e, önermesine inanıyorsak bile, Tanrı'nın hikmeti hakkında en azından birtakım e, sorular sormak gerekir. Akıllıca hatta kaçınılmaz bir şeymiş gibi gözüküyor. E, e, en önemli belki e, emirlerinden bir tanesi oku olduğuna göre e, Kur'an-ı Kerim'in İslam'da da aslında bunu olsa olsa destekleyen e, yanlar varmış gibi gözüküyor. E, ben aslında popüler kültürde de halk arasında da bu konuda bu sual etme konusunda ciddi bir e, ilgi olduğunu düşünüyorum. Belki tam e, sistematik felsefi anlamda bir sorgulama olmayabilir ama e, televizyonda yer alan e, ilahiyatçıların mesela e, ne sıklıkta ve hangi konularda fikir bildirmek için orada olduğuna bakın. E, daha bugünkü gazetede vardı e, eşek sütü. E, ...konusunda birisi bir haber yapmış ve e, eşek sütü haram mı e, diye başlığa çıkarmış. Faydalı mı, faydasız mı, zararlı mı e, bir biyoloğa soralım falandan önce... ...ilk akla gelen soru haram mı e, sorusu oluyor. E, e, buradan tutun, e, e, SERN'deki araştırmalar sonucunda yeni bir parçacık bulunduğu öne sürülüyor Higgs bozonu diye... Bu konuyu tartışmak için ilahiyatçılar yine televizyona çıkıyor. Yani eşek sütünden Hegis bozonuna kadar e, bunun ilahiyatla ya da dini inançla olan ilgisi e, e, merak topluyor. E, rating getiriyor falan öyle gözüküyor. E, bugün e, T24 e, internet gazetesinde de Nilüfer Gölen'in bir yazısı vardı. E, namaz secdadesi ve yoga matı başlıklı. O da mesela e, Diyanet'in e, yoga e, haram mı e, yoga konusunda bir fikir bildiriminde bulunmuş e, Diyanet İşleri Başkanlığı. Onu sorguluyor. Dolayısıyla yani e, dediğim gibi yoga'dan eşek sürtünmesi oradan Higgs bozonuna kadar e, bir sual etme, sorgulama e, durumu var. Bu Tanrı'nın hikmetini E, sual etme olarak nitelendirilemez tabi ama böyle bir genel ilgi e, olduğu açık. Evet, İnsan da meraklanıyor açıkçası. E, Merak ediyor daha doğrusu. Evet. Ya, haram mıymış peki? E, <gülüyor> ben doğrusu o kadarını okumadım. Ha, bir tek başta. Orada or, kesiliyor. Sonra e, evet. e, devam ettim. E, şimdi tabi bu konularla ilgilenmeyen bir insanlar grubu da var. Tanrı tanımazlar. Bu e, Haram mı, helal mi konusu onları bağlamadığı için e, belki böyle şeylere ilgi göstermiyorlar. E, geçen hafta galiba e, Başbakan Erdoğan Van'da bir konuşma yaparken e, ne kadar e, hak ve hukukları konu, koruma e, konusunda e, geniş bir yelpaze e, sağladıklarını anlatmak e, için... E, Hatta ve hatta ateistlerin de haklarını koruyacağız e, demiş. E, bu da tabii aslında bir şeyin göstergesi. Yani e, belki e, hakları en son e, korunabilecek ya da haklarının korunması en son hakla gelebilecek, en dışarıda, en marjinal ve en e, acayip kabul edilebilecek grup e, Başbakan Erdoğan için öyle gözüküyor. Tanrı tanımaz insanlar olsa gerek ki e, onları bile Onların bile hakkını, hukukunu koruyacağım, koruyacağız dediği zaman zaten başka her şeyi de herkesin hakkını, hukukunu da bunun içine ahil etmiş oluyor gibi gözüküyor. Bu ateizm konusuna da belki önümüzdeki haftalarda döneriz. Türkiye'de aslında son zamanlarda bir hayli bu konuda da çalıştay ve konferans oldu. Geçenlerde mesela ASOS'ta Örsan Öymen'in düzenlediği bir konferans vardı. Ondan önce Şirince'de galiba Sevan Nişanyan'ın yaptığı bir konferans vardı. Yani o konuda da aslında ilgi var. Bir tek e, e, dini bütün insanlar e, ilahiyatın pratik hayatlarına ne şekilde etki ettiğini merak ediyor değiller. E, tanrı tanımazlar da belki kendi inançlarını ya da Tanrı konusundaki inançsızlıklarını nasıl temellendirecekleri konusunda son zamanlarda daha aktif şekilde düşünüyorlar. Ben öyle görüyorum. Bu konuda güzel ve kapsamlı bir yazıyı da Örsen Öymen yine T24 gazetesinde yazmıştı. Bir hayli ay önce oradan bakılıp bulunabilir. Burada bu hikmetinden sual olunma olunmama konusunda düşünüyorum. Belki bir de şunu söylemek isterim. Geçenlerde 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir konferans ya da çalıştay olmuş. Orada ilahiyat profesörlerinden bir tanesi Hazreti İsa'nın nasıl bir varlık olduğu konusunda bir takım akıl yürütmelerde bulunmuş. Ve çok felsefi bir iş yapmış aslında. Bunu da Doğan Haber Ajansı'nın... Web sitesinden gördüm e, Diyor ki e, Mesela eğer iddia edildiği gibi hadisiyeti İsa Beşeri özelliklerinden Arındırılarak Beşer üstü bir varlığa büründürülerek Semaya kaldırıldıysa e, O zaman Hristiyan geleneğinde Olduğu gibi tanrısal özelliğe Sahip bir varlık olmaz mı e, diyor Bu ve bunun gibi bir sürü Eğer ile başlayan e, Soru soruyor en sonunda da Ee, i̇yi ama bütün bunlar doğruysa Hz Muhammed'in son peygamber olduğu Hakikatine ne olacak ee, Diyerek Bir sorgulamada bulunuyor Şimdi bu eğerle başlayan sorular Koşullu sorular Yani eğer A ise B şeklinde e, Akıl yürütmenin en Tabi ki temel taşları e, Bu açıdan Bu e, açıdan ilahiyatçının böyle daha ziyade bir felsefeci gibi aslında konuşuyor olması hoşuma gitti öte yandan belki şu noktanın altını çizmek için de e, ilginç e, Hazreti İsa nasıl bir e, varlıksal e, vasfa sahip sorusu gerçekten e, Hristiyanlık için çok önemli bir soru ve Hristiyanlarla Müslümanların bu e, e, Fikirlerinin ayrıştığı önemli bir konu. Ee, bütün Hristiyanlar buna inanıyor değil. Fakat çok büyük çoğunluğu kutsal üçlü diye bir metafizik e, teze inanıyorlar. Yani e, Tanrı'nın, Hazreti İsa'nın ve kutsal ruhun aynı zamanda hem üç ayrı varlık e, olduğunu hem de e, tek ve bir varlık olduğunu düşünüyorlar. E, bu... Metafizik olarak e, savunması aslında gayet güç bir e, tez. E, üç şeyin aynı anda hem üç değişik şey hem de bir şey e, olması meselesi. E, şeyin de sorguladığı e, bu tez üstelik doğruysa Hazreti İsa gerçekten Tanrı'nın e, seçip bir görev yüklediği herhangi bir insan değil. E, bizzat bizatihi ta kendisi. E, ama... Tanrı bir insan kılığına bürünüp bu inanç çerçevesinde dünyaya e, indiyse e, aynı zamanda da e, işgal etmekte olduğu yerde de e, var mıydı? E, birken nasıl iki oldu? İkiyken birlik nasıl sağlandı? E, din felsefesinin Hristiyanlık açısından metafizik konusunda en problemli olan kısımlarından bir tanesi. Evet. Bizi ilgilendirecek şeyse fakat e, bilginin sınırları meselesi açısından bu tezin e, Hazreti İsa tarafından mesela telaffuz edilmiş bir tez olmadığı e, konusu. Evet e, Herhangi bir şekilde e, gökten e, bir vahiy inerek e, böyle bir metafizik e, tez temelinde... E, Hristiyanlık görüşü Gibi bir şey e, söz konusu değil Bu tezin aslında e, Ortaya çıkması e, Hazreti İsa öldükten Epey bir e, zaman sonra oluyor Resmi bir tez olarak kabul edilmesi ise Dördüncü e, yüzyılı buluyor 325 yılında e, İznik'te e, Birinci Hristiyan Konseyi denen konsey toplanıyor Burada Hristiyanlık e, Roma İmparatorluğu'nun da Hristiyanlığı kabul etmesinin getirdiği değişiklikler çerçevesinde bir şekilde Hristiyanlıkla ilgili temel metafizik tezleri standartize etmeye, homojenleştirmeye çalışıyorlar. Orada bu teze karşı gelen insanlar var. Yani Hz. İsa'nın herhangi bir beşer olduğu, insan olduğu ama Tanrı tarafından özel olarak seçilerek görevlendirildiği E, o anlamda mesela Hz. Muhammed'le aynı varlıksal statüde olduğunu savunan Hristiyanlar da var. Fakat onların e, görüşleri kabul görmüyor. E, bu konuda hala rahatsızlık duyan bir takım e, ortodoks, e, Hristiyanlığın daha kadim e, inançlı e, topluluklarından e, insanlar da var. Ee, ve bu e, kutsal üçlü denilen e, zor metafizik tez kabul ediliyor Yani e, Hristiyanlığın çok temelinde merkezinde olan bu tez aslında e, direkt Tanrı'dan e, geldiği iddia bile edilmeyen bir tez e, Komite kararıyla karara bağlanmış e, bir tez e, Ortada böyle ilginç bir durum da var Buna baktığımız zaman e, bilginin sınırları konusu daha da ilginç bir hale alıyor. Çünkü e, burada bir tek e, bu kutsal üçlü e, tezini sorguladığımız zaman Tanrı'nın hikmetinden e, sual ediyor falan değiliz. Basbayağı e, başka insanların e, Tanrı kavramı ve anlayışını sorguluyor oluyoruz. Evet. E, bu mesele bütün dinlere de aslında... E, uygulanabilir. Bazı dinler bundan biraz daha muaflar Hristiyanlığa göre. E, İslam bir parça daha muaf e, Hristiyanlığa göre. E, bunun çok önemli olduğu konusunda yazan çizen bir sürü ilahiyatçı var. Fakat ne de olsa e, bütün bu öğretiler belli e, hafıza e, süzgeçlerinden e, geçerek kuşaktan kuşağa geçiyorlar. Daha sonra da e, yoruma tabi e, durumda e, oluyorlar. Çünkü istediğimiz bütün soruların cevaplarını açık seçik bir şekilde bulamıyoruz. E, belki ta ilk başta e, başladığımız konuya dönecek olursak evet yani, yani tam, tam da bu noktada bu kadar... e, bit, e, bitirmek üzereyken buradan e, bu o, günkü e, programın e, sonucundan Bu tartışmada nereye varabiliriz şeklinde bir şey belki sorabiliriz iki dakikamız varken. Evet ben en azından bir teşhiste bulunabileceğimizi düşünüyorum. Yani ilahiyatla ilgili konularda bu kadar merak ve ilgi olması ve her alanda işte sütün faydasından ziyade haram mı helal mi olduğundan fizikçilerin buluşlarına kadar bir ileriyatçının fikrinin alınması e, pratiğinin belki bu kadar yaygınlaşmış olmasının altında belki bu bilginin sınırlarıyla ilgili bir mesele var diye düşünüyorum e, öte taraftan e, her ne kadar e, kutsal metinler olarak kabul edilen metinleri arayıp tarayıp e, çeşitli Yorum süreçlerinden geçirdikten sonra Hemen her şeye Bir cevap bulmak işlerinde Belki mümkünse de Gerçek anlamda e, Bu metinlerin görevlerinin Bu olmadığını düşünüyorum Dolayısıyla e, e, Serinde fizik konusunda e, Yeni bir buluş oldu e, Hemen bir ilahiyatçı getirelim soralım bu e, Bunun pek kimseye faydası olmuyor Orada konuşan ilahiyatçılara da aslında pek faydası olmuyor. Çünkü görüyorum onlar da ne diyeceklerini bilemez bir halde kalıyorlar. Dolayısıyla belki bu pratik hayattaki ilahiyat konusundaki merakın sınırlarını iyi belirlemek ve çizmek bana önemli gözüküyor. Evet Evet. Yani bunu özellikle Türkiye gibi ilahiyatın yani resmi Diyanet İşleri gibi bir kurumun da birçok şeyi hakikati dikte etme durumunda olduğu bir ülkede büsbütün önemi var bu tartışmaların herhalde. Kesinlikle öyle. Bu İznik konseyi içinde aslında unutmamak lazım. Çünkü işin içine böyle bir merkeziyetçilik, bir güç, bir standartizasyon dediği zaman genellikle aslında E, uymamız istenen e, düşünceler, tezler, e, kurallar ya da inançlar e, genellikle bir başka insan ya da insan grubunun da oluşturduğu inançlar oluyor. E, bunu hiç aklımızdan çıkarmamak lazım. Evet. Evet. E, bunu e, sürdüreceğiz herhalde bu tartışmayı daha epey bir e, Evet. Birkaç haftada birkaç devam haftada edecek haftada materyal devam. var. Çok teşekkür ediyoruz Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim hoşça kalın. Açık bilinç